Bismillahirrahmanirrahim. Maasımihi şeyun fil ardi ve Muhterem kardeşlerim. Bugün sizlere bahsedecek olduğumuz konu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnek şahsiyeti, örnek kişiliği ile ilgili olacaktır. Değerli Müminler, Yüce Rabbimizin bizlere ikramındandır ki bizlere örnek olması için peygamberler göndermiştir, kitaplar göndermiştir, nebiler göndermiştir, elçiler göndermiştir ve bu elçilere kendi katından hiç unutulmayacak bir hayat desturu olarak ahiret alemine dünya alemine bir hazırlık nişanesi ve rehberi olarak kitaplar, suhuflar sayfalar göndermiştir. Değerli kardeşlerim ahır zaman ümmetinin son peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki, dini, toplumsal, ailesel yaşamı bizler için bu alanlarda örnektir. Örnek olması lazımdır. Her mümin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitmelidir. Onu hayatının her alanında gerek ferdi İlişkilerde, ailesel ilişkilerde, sosyal ilişkilerde, gerekse daha ciddi alanlarda, daha önemli alanlarda, karar mekanizmalarında ve hayata ve topluma yön veren her türlü kanunlarda örnek ve inham alınması gereken bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmiştir değerli kardeşlerim peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öncelikle ailesel yaşantısına bakacağız peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman ailesinin hizmetinde olmuştur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiğinde Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh diyerek ev halkına, hanımlarına, çocuklarına selam vermekteydi. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evden çıktığında namaza giderken yine selam verir ve hatta Hazreti Ayşe'den gelen rivayete göre Hazreti Ayşe'yi öperek camiye giderdi. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarına, ehline nedenli nazik olduğunun, nedenli kibar olduğunun, sevgili olduğunun bir örneğidir. Hazreti Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı sorulduğunda "Kâne huluku'l-Kur'an." buyurmuş. Onun ahlakı Kur'an'dı. O yürüyen Kur'an'dı diye haber vermiştir Hazreti Ayşe. Evde ne yaptığı sorulduğunda evde ailesinin hizmetindeydi cevabını vermiştir. Yine Hazreti Ayşe. Değerli müminler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde hanımına yardımcı olurdu. Evini süpürür. Kişisel temizliğini yapar. Hiç kimseye yük olmaz. Bana şunu getirin, bunu getirin demez. Kendi alır. Kendi kalkar, alır. Efendim, kendi ferdi. Kişisel temizliğini, evin temizliğini elinden geldiği kadar yapar, düzenli, tertipli olur. Hanımlarına, çoluğuna, çocuğuna sıkıntı teşkil etmeyecek, sorun çıkarmayacak, iş çıkarmayacak bir şekilde hayatına tertip ve düzen verirdi. Sökürü dikerdi. Elinden gelirdi. Şimdi değerli kardeşlerim, birçok erkek... Sözüm ona kazak erkek olma adına ehlinin, çoluğunun, çocuğunun, eşinin yardımına koşmaktan imtina etmektedir. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki mahlukat içerisinde en şerefli yere sahiptir. Ehline, çoluğuna, çocuğuna, hanımlarına yardım ediyorsa, onların hizmetindeyse bunu elbette bizlerin de yapması lazım. Biz bu alanda da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almamız lazım. Erkek adam sökük dikmez, ev süpürmez, bulaşık yıkamaz, yemek yapmaz, efendim hanımla yardım etmez, çamaşır yıkamaz gibi yanlış anlayışlar söz konusudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hepsini yapmıştır. Bizim hiçbirimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha yüksek makama sahip değiliz. E tabi ki bunu devamlı surette değil. Evinde olduğunda, vakti müsait olduğunda evine yardımcı olmuştur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa şöyle anlaşılmasın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Evinde oturdu bulaşık yıkadı yemek yaptı Çamaşır yıkadı başka bir şey yapmadı diye Anlaşılmasın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cihat meydanlarında Savaş meydan, meydanlarında En büyük pehlivanlığı En büyük cengaverliği En büyük cesareti de göstermiştir Kesinlikle Cesaretli pehlivan bir savaşçı olmak, evde çoluğa, çocuğa, hanıma yardım etmeyi engelleyen bir durum teşkil etmez. Değerli kardeşlerim, o zaman şöyle diyelim, neden yardım etmiştir acaba? Herhalde akla şu geliyor, o bir insandı. O merhametliydi. O ...insanlar içerisinde en merhametlilerdendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin merhametini... ...Yüce Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyuruyor... ...mal olarak... ...içinizden... ...öyle bir peygamber geldi ki... ...size karşı... ...çok merhametlidir. Sizi sıkıntıya düşürecek olan her şey... Onu da sıkıntıya düşürür. O bilhusus özellikle müminlere karşı çok aşırı derecede merhametlidir. Bütün müminlere karşı merhametli olan Cenab-ı Allah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elbette çoluğuna, çocuğuna, ehline, karşıda bu merhameti en güzel şekilde gösterecektir. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin merhametinden kaynaklanan, sevgisinden kaynaklanan bir durumdu bu. Evine, çoluğuna, çocuğuna yardımcı olmak. Yine siz de biliyorsunuz ki bir insan, bir erkek Evinde hanımına yardım ettiğinde bazı ev işlerinde hanımının, çoluğunun, çocuğunun sevgisini kazanır. Ama bir kenarda yan gelip yatarsa hanımı hem dışarıda işlere çalışacak, hem evin işlerini yapacak. Der ki erkek olmak varmış, efendim yan gelmiş yatıyor, hiç de yardım etmiyor. Ben sabahtan akşama kadar çoluk, çocuk, yemek, bulaşık... Ev er temizliği, ev er, er tertibi perişan oluyorum diyebilir. Böyle bir hisse kapılabilir. Bu hisse kapılmaması için ona yardımcı olmak lazım. Hocam biraz volümü azaltabilir miyiz? Bir inleme oluyor cami içerisinde bu e, ses sisteminde. Biraz volümü azaltabilir miyiz acaba? Sesi biraz azaltırsak herhalde yankı yapmayacaktır. Değerli kardeşlerim eğer bizler de Peygam peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izindeysek, onun yolundan gidiyorsak onun gibi olmamız lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara selam verirdi yolda gördüğünde. Biz selam veriyor muyuz? Vermemiz lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yolda ağlayan bir çocuk gördü. Gitti başını okşadı Çocuğun adı Umeyr Efendim Dedi ki ona Ya Umeyr Sen neden ağlıyorsun Çocuk dedi ki Bir kuşum vardı öldü Onun için ağlıyorum. Öyle mi dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Başını okşayarak bu çocuğun "Ya Numeyr, ماذا فعل بك الغمير? Ey Numeyr, sana bu Gümeyr ne yaptı? Niye seni terk etti? Niye öldü gitti?" diye diye, diye başını okşamış, gönlünü almıştır. Bir devlet adamı